1110 numaralı konu, Hazreti Ömer'in cennet bahsi geçtiğinde ağlaması, bir yemek esnasında Hazreti Ömer orada bulunanlara, bu bizim içindir, peki bizden önce arpa ekmeğinden karınları doymaksızın ölen fakir Müslümanların hali ne olacaktır, buyurdu, bunun üzerine Ömer bin Velid, onlar için de cennet vardır, dedi, bu sözleri işiten Hazreti Ömer gözleri yaşlarla dolarak şunları söyledi, eğer onların cennete girmelerine karşılık bize sadece dünyalık olarak bu düşüyorsa çok büyük karardayız demektir.